Ramazan'dan sonra hiçbir günün diğerinden daha faziletli olduğunu araştırmazdı. Ancak aşure günü hariç bulunmaktadır. Ebu Said el-Hudri'den de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim aşure orucu tutarsa o kişinin bir yıllık günahı bağışlanır. Yine i̇bn Abbas'tan Abbas'dan anhuma anhıma şöyle bir rivayet var.